Merhaba, ben Zennubi Ezgi Kaya. Bir süreliğine Uygaröz Espiri'ne programı ben sunacağım. Kendisi pazartesi günü yeniden bizlerle birlikte olacak. Bulgaristan'da yapılan nükleer santral referandumuna katılım %20 düzeyinde kaldı. Ülkede, Bulgaristan'da nükleer santral yapımı yoluyla nükleer enerji geliştirilmeli mi sorusu için yapılan referanduma, Bulgar halkı toplanan 500 bin imzaya rağmen yeteri kadar ilgi göstermedi. En yüksek katılım nükleer santral yapımı durdurulan Belene'nin bulunduğu Pleven bölgesinde %23 ile, en düşük katılımsa Türk azınlığının yoğun yaşadığı Kırcaali bölgesinde %8,5 ile gerçekleşti. Referandum sonucunun bağlayıcı olması için son genel seçimde kullanılan oy sayısı olan 4,3 milyon oya ulaşılması ve çoğunluğun evet çıkması gerekiyordu. Başbakan Boyko Borisov da referandumun geçerli olabilmesi için gereken katılım oranına ulaşılamadığına dikkat çekti. Muhalefetteki sosyalistlerin çabalarıyla yapılan referandumun kesin sonuçlarının 3 gün içinde açıklanması bekleniyor. Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın hazırladığı su kanunu tasarısı konusunda kamuoyuna uyardı. Bu, su kanunu değil, suyun tahsisi kanunu. Geleceğimizin satışı anlamına gelen bu tasarıdan bir an önce vazgeçilmeli. Dünyada su azlığı çeken ülkelerin arasında anılan Türkiye'nin, yakın zamanda su fakiri ülkelerden biri olacağı belirtiliyor. Temel olarak Türkiye'nin sınırlı su kaynaklarının yönetimine ve kullanımına ilişkin yıllardır süregelen çok başlılığı gidermek amacıyla hazırlanan su kanunu tasarısının yasalaşması halinde, Su konusundaki tüm yetkiler Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlanacak. Tasarıyla ilgili görüşlerini bakanlığa ileten Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, tasarının su için temel bir kanun değil, su tahsis kanunu olduğunu belirtti. Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin açıklamasında, tasarıyla devletin kendi suları üzerinde kendi haklarından vazgeçtiğini, ekosistemin sürdürülebilirliğinin, suyun kendini yenileye yenileyebilme kapasitesinin göz ardı edildiğini, su kullanım haklarını ihlal ederek hiçbir koşul gözetmeksizin su kaynaklarının tahsisi için özelleşmesi temeline dayanan ülke su politikaları doğrultusunda ortaya konan bir belge olarak düzenlendiğini açıkladı. Türkiye'nin en büyük akrilik elyaf üreticisi Yalova Taşköprü'deki Aksa Akrilik Kimya Fabrikası'nın ürün mamul deposunda çıkan yangın Yalova'da panik yaşattı. Dün sabah saatlerinde çıkan yangına Bursa, Kocaeli, Yalova ve yakın ilçelerin itfaiyeleri müdahale etti. 8 saatte ancak söndürülebilen yangının Kimya fabrikasının ham madde, termik santral ya da kimyasal depolama tanklarının bulunduğu diğer bölümlere sıçraması, alınan yoğun önlemlerle ve rüzgarın gün boyu ters istikametten esmesi sayesinde önlenebildi. 430 bin metrekarelik fabrikanın 10 bin metrekarelik kısmında çıkan yangına köpükle müdahale edildi. Elyaf ürünlerin yanmasıyla açığa çıkan kimyasal maddelerle ilgili hiçbir açıklama yapılmamasının yanı sıra, 2 kilometrelik yakın çevrede yaşayan yaklaşık 4 bin kişi için hiçbir uyarı, İkaz ya da anons sisteminin devreye girmemesi büyük eksiklik olarak nitelendirildi. Yalova'daki çevreciler 3 yıldır fabrika içinde yapılan kömür yakıtlı termik santrali engelleme mücadelesi veriyordu. Çevreciler olası bir yangın felaketinde yaşanacak tehlikenin büyüklüğü konusunda da uyarılarda bulunuyordu. Dün yaşanan yangınsa can kaybı ve yaralanma olmamasıyla gerçekten ucuz atlatıldı. Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Bağbaşı beldesinde bulunan Ödük Vadisi'nde yapılacak... Hidroelektrik Santral'e karşı düzenlenen eylemlerde, jandarma yerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında suç Ceza Mahkemesi'ne dava açılan 18 yaşındaki Leyla Yalçınkaya beraat etti. Yalçınkaya'nın 12 Eylül 2011 günü Bağbaşı'nda başında yapılan protesto gösterileri sırasında bir jandarmaya hakaret ettiği ileri sürülmüştü. Hakkında Tortum suç Ceza Mahkemesi'nde hakaret suçlamasıyla dava açılan Leyla için 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Savcının ileri sürdüğü hakaret iddiası kanıtlanamadı ve Yalçınkaya beraat etti. Davayı izleyen isimlerden CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, hidroelektrik santral davalarının hukuki değil siyasi olduğunu söyleyerek, bu çocuklar üzerinden yapılan HES eylemlerine karşı insanların korkutulması, el çektirilmesidir. Yani onlara, başınıza gelecek budur, mahkeme mahkeme sürünürsünüz diyorlar. Umarım kimseye suyunu, toprağını savunduğu için ceza verilmez dedi. Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Birimi, daha önce Fransız bir araştırmacı tarafından kansere yol açtığı öne sürülen, genetiği değiştirilmiş Mısır'la ilgili tüm verileri kamuoyuna açarak şüphecilere meydan okudu. Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu, yani EFSA, artan kamuoyu ilgisini de göz önüne alarak, genetiği değiştirilmiş NK603 Mısır'la ilgili tüm verileri web sitesinde paylaşacağını bildirdi. Açıklamada EFSA'nın daha önce talep üzerine bu bilgileri paylaşmasına rağmen, yeni uygulamayla toplumun ya da bilim dünyasının herhangi bir bireyinin de risk analizinde kullanılan tüm verilerden faydalanma olanağı bulacağını söyledi. Genetiği değiştirilmiş ekim ve gıda ürünlerinin kullanım ve izin alma süreçlerini inceleyen EFSA, geçtiğimiz Kasım ayında Cayenne Üniversitesi Jille-Erik Saralini'nin NK603 mısırlarını denek farelerinde görülen kanserle ilişkilendiren bir araştırmasını kabul edilebilir bilimsel standartlara uymadığı gerekçesiyle reddetmişti. Bu nedenle Monsanto'ya ait NK-603 ürünüyle ilgili kararın da yeniden gözden geçirmesine gerek olmadığı belirtilmişti. EFSA, pazartesi günü NK-603 verilerinin paylaşılmasının, kurumun tüm çalışmalarını daha görünür hale getirme planının bir parçası olduğunu da açıkladı. Greenpeace Avrupa Tarım Politikaları Direktörü Marco Contiero, EFSA bugüne kadar sadece tek bir genetiği değiştirmiş ürünle ilgili verileri açıkladı. Bu uygulamanın Avrupa Birliği'nden izin alınmış ya da izin alınmak için başvurulmuş, genetiği değiştirilmiş tüm ürünler için devam ettirilmesi gerekiyor dedi. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.